Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud kavmi, Ad ve Firavun, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tubba'nın kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar kendilerine gönderilen peygamberleri yalanladılar. Böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.